Elçilerin İşleri 4. Bölüm Kâhinler, tapınak koruyucularının komutanı ve sadukiler halka seslenmekte olan Petrus'la Yuhanna'nın üzerine yürüdüler. Çünkü onların halka öğretmelerine ve İsa'yı örnek göstererek ölülerin dirileceğini söylemelerine çok kızmışlardı. Onları yakaladılar, akşam olduğu için ertesi güne dek hapiste tuttular. Ne var ki? Konuşmayı dinlemiş olanların birçoğu iman etti. Böylece imanlı erkeklerin sayısı aşağı yukarı 5000'e ulaştı. Ertesi gün Yahudilerin yöneticileri, ileri gelenleri ve din bilginleri Yeruşalim'de toplandılar. Başkâhin Han'a'nın yanı sıra Kayafa, Yuhanna, İskender ve Başkâhin soyundan gelen herkes oradaydı. Petrus'la Yuhanna'yı huzurlarına getirtip onlara, ''Siz bunu hangi güçle ya da kimin adına dayanarak yaptınız?'' diye sordular. O zaman kutsal ruhla dolan Petrus onlara şöyle dedi. ''Halkın yöneticileri ve ileri gelenler, eğer bugün bir hastaya yapılan iyilik nedeniyle bizden hesap soruluyor ve bu adamın nasıl iyileştiği soruşturuluyorsa, hepiniz ve bütün İsrail halkı şunu bilin. Bu adam sizin çarmıha geldiğiniz, ama Tanrı'nın ölümden dirilttiği nasıralı İsa Mesih'in adı sayesinde önünüzde sapasağlam duruyor. İsa, siz yapıcılar tarafından hiçe sayılan ama köşenin baştaşı durumuna gelen taştır. Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur. Kurul üyeleri Petrus'la Yuhanna'nın yürekliliğini görüp de bunların eğitim görmemiş sıradan kişiler olduklarını anlayınca şaştılar ve onların İsa ile birlikte bulunduklarını fark ettiler. İyileştirilen adam Petrus ve Yuhanna'yla birlikte gözleri önünde duruyordu. Bunun için hiçbir karşılık veremediler. Kurul üyeleri onlara dışarı çıkmalarını buyurduktan sonra durumu kendi aralarında tartışmaya başladılar. ''Bu adamları ne yapacağız?'' dediler. ''Yerüşalüm'de yaşayan herkes bunların eliyle olağanüstü bir belirti gerçekleştirildiğini biliyor. Biz bunu inkar edemeyiz.'' ''Ama bu haberin halk arasında daha çok yayılmasını önlemek için onları tehdit edelim ki bundan böyle İsa'nın adından kimseye söz etmesinler.'' Böylece onları çağırdılar. İsa'nın adını hiç anmamalarını, o adı kullanarak hiçbir şey öğretmemelerini buyurdular. Ama Petrus'la Yuhan'la şöyle karşılık verdiler. ''Tanrı'nın önünde, Tanrı'nın sözünü değil de sizin sözünüzü dinlemek doğru mudur? Kendiniz karar verin.'' ''Biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz.'' Kurul üyeleri onları bir daha tehdit ettikten sonra serbest bıraktılar. Onları cezalandırmak için hiçbir gerekçe bulamamışlardı. Çünkü bütün halk olup bitenler için Tanrı'yı yüceltiyordu. Nitekim bu mucize sonucu iyileşen adamın yaşı kırkı geçmişti. Serbest bırakılan Petrus'la Yuhanna, arkadaşlarının yanına dönerek, baş kahinlerle ileri gelenlerin kendilerine söylediği her şeyi bildirdiler. Arkadaşları bunu duyunca hep birlikte Tanrı'ya şöyle seslendiler. Ey Efendimiz! Yeri göğü, denizi ve onların içindekilerin tümünü yaratan sensin. Kutsal ruh aracılığıyla kulun, atamız Davut'un ağzından şöyle dedin. Uluslar neden iddetlendi? Halklar neden boş düzenler kurdu? Dünyanın kralları saf bağladı, hükümdarlar birleşti Rabbe ve Mesih'ine karşı. Gerçekten de Hirodes ile Pontius Pilatus, bu kentte İsrail halkı ve öteki uluslarla birlikte senin mezhettiğin kutsal kulun İsa'ya karşı bir araya geldiler. Senin kendi gücün ve isteğinle önceden kararlaştırdığın her şeyi gerçekleştirdiler. Ve şimdi Ya Rab, onların savurduğu tehditlere bak. Senin sözünü tam bir yüreklilikle duyurmak için biz kullarına güç ver. Kutsal kulun İsa'nın adıyla hastaları iyileştirmek için, belirtiler ve harikalar yapmak için elini uzat. Duaları bitince toplandıkları yer sarsıldı. Hepsi kutsal ruhla doldular ve Tanrı'nın sözünü cesaretle duyurmaya devam ettiler. İnananlar topluluğunun yüreği ve düşüncesi birdi. Hiç kimse sahip olduğu herhangi bir şey için bu benimdir demiyor,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 Örneğin Kıbrıs doğumlu bir levili olan ve elçilerin Barnaba yani cesaret verici diye adlandırdıkları Yusuf sahip olduğu bir tarlayı sattı, parasını getirip elçilerin buyruğuna verdi.